Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Avustralya'daki çatı üstü güneş elektriği kurulumlarının toplam gücünün 5 gigawattı aştığı bildirildi. Avustralya Temiz Enerji İdaresi tarafından açıklanan verilere göre 1 Eylül 2016 itibariyle ülkedeki işyerleri ve konutlarının çatılarında toplam güçleri 5105 megawatt olan 1.581.905 adet güneş elektriği sistemi bulunuyor. Bunların ortalama kurulu güçleri 3.2 kW iken verilen yeni verilere göre bu rakam 5 kW'a yükselmiş durumda. İdare tarafından açıklanan verilere göre 2016'nın ilk 8 ayında ise 72 bin evin ve iş yerinin çatısında da güneş elektriği kurulumu yapıldı. Darısı Türkiye'nin başına diyoruz ve milyonlarca güneş elektriği sistemini de çatılarda görmek istiyoruz. Aynen Avustralya'da olduğu gibi. Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesinde araştırma yaptıkları meteoroloji istasyonunda yaklaşık 2 haftadır kutup ayılarının kuşatması altında olan meteorologlara yardım malzemeleri ulaştı. BBC'nin haberine göre Troynoy adasındaki meteoroloji istasyonunda rehin kalan bilim insanları ayıları korkutup uzaklaştırmak için işaret fişeği ve benzer malzemeler istemişti. İstasyon şefi Vladimir Plotnikov, istasyonun 31 Ağustos'tan bu yana 10 yetişkin ve 4 yavru kutup ayısı tarafından ablukaya alındığını belirtti. Ayılar bir meteorloğun köpeğini de öldürdüler. İstasyondaki çalışmalar da abluka nedeniyle büyük oranda aksamış durumda. Yardımın yakınlardaki bir adaya gemiyle gönderildiğine ardından da helikopterle istasyona ulaştırıldığı belirtildi. İstasyona ayrıca 2 köpek de gönderildi. Kutup ayılarının başına bir şey gelip gelmediyse henüz bilinmiyor. Bir yetkili bir anne ayının geceleri yavruları ile birlikte istasyonun pencerelerinin önünden geçtiğini söylediler. Benim insanlarından istasyon dışına çıkmamaları istendi. Kutup ayılarının yemek artıklarının kokularına gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. Kuzey Kutup bölgesinde daha önce de benzer durumlar yaşanmıştı. Geçen yılda Rusya'nın Vaygach adasındaki meteorologları istasyonun yakınında yiyecek arayan kutup ayıları nedeniyle istasyonda kapalı kalmıştı. Kutup ayıları Rusya'da Murmansk'tan batıdaki Chukotka'ya kadar uzanan Kuzey Kutbu kıyı bölgesinde yaşıyor. Kutup ayıları karada yaşayan en büyük etobur hayvan. Ağırlıkları 800 kilograma kadar çıkabiliyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı yani WWF'in kutup ayılarını risk altındaki hayvanlar Grubuna soktuğu biliniyor ve nesilleri tehlike altında. Ne yazık ki özellikle maden arama amaçlı araştırmalar kutup ayılarının yaşam alanlarına girmeye devam ediyor. Küresel ısınma nedeniyle de yaşam alanlarının kaybolması kutup ayılarının neslinin için büyük bir tehlike oluşturuyor ve aç kalıyorlar bu nedenle. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknenin çıpa demirinin zinciri arasına sıkışan karetta karetta deniz kaplumbağasını dalgışlar kurtardı. Bodrum'a 9 mil mesafedeki Orak Adası'nda demirleyen yatlardan birinin çıpa demirine sıkışan karetta karetta'yı gören turistler başka bir teknedeki dalgışlardan yardım istedi. Yaklaşık 17 metre derinlikte sıkışan ve hareket edemeyen 70 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 80 kilogram ağırlığındaki karetta karetta sıkıştığı yerden yatın kaptanının yardımıyla da çıpa demirinin boşluğu alınarak dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Sonra da doğal ortamına bırakıldı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre olayın tanıklarından olan ve Gaziantep'ten bayram tatili için Bodrum'daki yakınlarının yanına geldiğini söyleyen 35 yaşındaki asansör teknisini Ercüment Tekgöz, Karetta karetta'nın kurtarılmasına saldırdığımız için çok mutlu olduk. Basından okuduğumuz gibi karetta karettaların herhangi bir saldırısıyla karşılaşmadık ısırılandı olmadı. Karetta karettalara yem atılmaması konusunda da zaten tekne kaptanları uyarılarda bulunuyor diye konuştu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yani EPDK yeni rüzgar enerjisi yatırımları için belirlenmiş olan takvimde değişiklik yaptığını açıkladı. Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada. Bu yatırımlar daha önce 3-7 Ekim 2016 tarihleri olarak belirlenmiş ön lisans başvuru sürecinin 3-7 Nisan 2017 tarihlerine ertelendiği bildirildi. Açıklamada kararın EPDK'nın 8 Eylül 2016 tarih ve 6476-1 sayılı kurul kararıyla alındığı bildirilirken kararın gerekçesi paylaşılmadı. Çağrı, Yaşam ve Dayanışma Yolcuları 19 Eylül'de Rize'de görülecek olan Artvin davasında Deresine, ormanına, suyuna, kendi geleceğine, bugününe sahip olmak için direnenlere destek olmak üzere 18 Eylül'de İstanbul'dan yola çıkacaklar. İstanbul'dan yola çıkmadan bir gün önce Artvin maden davası hakkında forum ve konser etkinliği için halkı 17 Eylül Cumartesi günü saat 16'da Yoğurtçu Parkı'na davet ediyorlar. Yani yarın. Yolculuğumuzun birinci bölümünde ilk durağımız 11 Temmuz'da Akkuyu'ydı. İkinci bölümde ise durağımız Rize İdare Mahkemesi olacak diyorlar kendileri. Ve şöyle devam etmişler 25 yıldır var kalma mücadelesi veren Artvin halkı ile dayanışmak için Artvin halkı yalnız değildir demek için 19 Eylül 2016 tarihinde Rize'de gerçekleşecek Cerrahtepe duruşmasında olacağız. Cerrahatepe'de maden inadının altında bakır değil esasında altın yatıyor. Cengiz Holding'in kurum başvurularında iddia edip halka açıkladığının aksine bakır değil siyanürle altın çıkarma amacı var bunun altında. Maden Artvin'e siyanüre gömecek. Türkiye'nin en büyük çevre davası olan bu dava biliyoruz ki sadece Artvin halkının davası değil bu dava bütün yaşam sunucularının davası diye konuşuldu. Bu açıklamada yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.